Silet Suresi Mekki olup 54 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tenzilum Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kitabun kussilet âyâtuhu Kur'anen ar-biyyel-i qawm-i'yi Bu kitap, bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup Arap diliyle olan bir Kur'andır okunan bir derstir ve bu kitap Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, cezasını haber vererek uyarmak için gönderildi. Buna rağmen insanların çoğu ondan yüz çevirdiler. Onları artık dinlemezler. <gülüyor> derler ki senin bizi davet ettiğini inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır örtüler içindedir kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır hem seninle bizim aramızda bir perde çekilmiştir artık bu durumda yapacağım bir şey varsa yap biz de bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz <gülüyor> Ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vah yolunuyor. Sizin ilahınız sadece bir tek ilahdır. O halde ona yönelerek doğru yolda yürüyün. Ondan af dileyin. Ona eş ortak uyduranların vay haline. <gülüyor> o müşrikler ki, zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. İman edip, Makbul ve güzel işler işleyenlere ise kesintiye uğramayan bir mükafat vardır. <Gülüyor> De ki, siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip, ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemindir. One time. Yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi. dese bir gaz halinde olan göğe yöneldi ona ve yere şöyle buyurdu istiyerek de olsa istemeyerek de olsa emrime gelin onlar da gönüllü olarak geldik dediler <gülüyor> Derken, iki gün içinde gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah'ın takdiridir. <gülüyor> Yüz çevirirlerse sen şöyle de, ben sizi at ve semut halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. İmdat <Gülüyor> Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz, dediklerinde onlar, Rabbimiz olan Allah dileseydi, üstümüze melekler indirirdi. Böyle olunca biz sizinle gönderilen şeylerin hepsini inkar ettik, dediler. Ben... you are a queen gelince onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. <gülüyor> Biz de onların üzerine, o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara, dünya hayatında bir rezillik ve rüşvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise, daha çok rüşvay eder. Hem orada, hiç kimse kendilerine yardım edemez. وَاَمَّا <Gülüyor> فَمُودُ Semut halkına gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken işledikleri işler sebebiyle alçaltıcı bir azap yıldırımı onlara aldı verdik. <Sessizlik> İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere baştan sona tutuklanırlar. <Sessizlik> Aştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. <gülüyor> konkum dur. niçin aleyhimize şahitlik ettiniz deyince onlar bizi söyleten her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de odur. <Gülüyor> Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin, aleyhinizde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz, yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. <Gülüyor> İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. <Sessizlik> sabredip dayanabilirlerse, cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet, özür dileyip, Rablerini razı etmek için, tekrar dünyaya dönmek isterlerse, onlara bu imkan verilmez. <Sessizlik> Onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa, yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü, onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı. وَطَعَرَ <gülüyor> Bir de kafirler dediler ki, şu Kur'an okunduğunda, ona kulak vermediğiniz gibi ona karşı yaygara koparıp onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz <gülüyor> İşte biz de onun için o kafirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız. Ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre, hak ettikleri karşılığı vereceğiz. <Gülüyor> Allah düşmanlarının cezası da o ateş. Ayetlerimizi bile bile ret ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır. <Sessizlik> Kafirler cehennemde, Ey ulu Rabbimiz derler, gerek cinlerden, gerek insanlardan, bizi saptıran o şeytanları, bize bir gösteriver de, Onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar. <gülüyor> Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip hiç endişe etmeyin. Hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin, derler. Nehnu evliyâukum fil hayâti, dünyâu fil âkira. Ve lakum Dünya hayatında da, ahirette de, biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, gafur ve rahimden. Affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından, bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız. <gülüyor> çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir? İz-i <gülüyor> İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dostolu vermiş. <gülüyor> Kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin karıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların karıdır. <gülüyor> şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın çünkü o her şeyi işitir her şeyi mükemmel tarzda bilir <gülüyor> أسجدوا للشمس وعلى للقمي وأسجدوا لله الذي <سجدوا لله> <سجدوا> خلقه Gece, gündüz, güneş, ay, hepsi Onun ayetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, Onları öylece yaratana sevde edin, eğer Ona ibadet ediyorsanız. <Gülüyor> kibirlenecek olurlarsa şunu bilsinler ki Rabbinin nezdinde olan melekler gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar. Ve min ayatihi emme tese arda aşi asem fe Hikmetinin delillerinden biri de şudur ki, sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince, yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de O diriltecektir. Çünkü O, her şeye kadirdir. İnden lezîne yulbedûne fi. Konusunda, haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir, yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın, çünkü o bütün yaptıklarınızı görmektedir. İllellezîn'e <Gülüyor> Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkar edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır. <gülüyor> Öyle bir kitaptır ki, batıl ona ne önünden ne ardından hiçbir taraftan yol bulamaz. Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi, o hakim ve hamid tarafından indirilmiştir. Ma yukâlu leke mâ qad Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mağfiret hem de gayet acı bir azap sahibidir. وَلَوْ <gülüyor> bir dille gönderseydik derlerdi ki neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap Arap, olur mu böyle şey? De ki o iman edenler için hidayet ve şifadır, ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir. Onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır. <gülüyor> وَاِنَّهُمْ <Gülüyor> لَفِنْ Gerçekten biz, Musa'ya da kitap vermiştik de, Kur'an hakkında bunlar ihtilaf ettiği gibi, onun hakkında da ihtilaf edilmişti. Eğer Rabbinden, Haklarındaki azabı erteleme ve hükmü kıyamete bırakma şeklinde daha önce bir hüküm verilmiş olmasaydı, onların işleri bitmişti bile. Bu gerçeğe rağmen onlar hala bundan derin bir şüphe içindedirler. Ben ne'amil salihem felinefsihi ve Konn Rabbik zibun Kim makbul ve güzel işler yaparsak kendi lehine kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir Rabbin kullarına asla zulmetmez إليه الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا بَيَوْمٍ يُنَادِي جِئْنَا أَيَّ yani dirilme vaktini, yalnız o bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın, ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri, yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar, diye nida eder de, müşrikler, içimizden buna şahitlik edecek, bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler. Vallahu <gülüyor> hum daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder müşriklerde kaçacak yer kalmadığını anlarlar <gülüyor> İnsan, mal mülk istemekten usanmaz. Ama kendisine maddi sıkıntı dokununca, hemen yeyse düşer. Ümitsiz olur. وَلَئِنْ أَذَكُنَاهُ عَحْمَةً مِنْ Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak. Bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da, müminlerin dediği gibi, Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile, onun yanında, en güzel ne varsa, o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette, o kâfirlere, dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap taktıracağız. O <Sessizlik> sana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur. <gülüyor> söyleyin bakalım. Eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş de siz bunu ret ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir? Altyazı <gülüyor> Hayat <gülüyor> sevdiğim ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Elâlim <gülüyor> Dikkat edin ki, onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır.